Su hakkına hoş geldiniz. Ben Akkün İlhan. Ben Nurhan Yiyeceğim. Su hakkında bu hafta dünyadaki su hakkı mücadelelerinden bir, bir takım örnekler vereceğiz. Hem arka planını anlatacağız hem de nasıl mücadeleler veriliyor. İlk başta El Salvador'la başlayalım. Burada Hı. su kirliliği meselesi var. 1990'lardaki iç savaştan sonra harap haldeki altyapıları yenilemek için... ...oldukça büyük miktarda 1.6 milyar dolarlık bir yatırıma ihtiyaç var... Bu ülkede 7 milyon civarında insan yaşıyor. Topraklar çok değil, nüfus çok yoğun. O yüzden de en yoğun nüfuslu Latin Amerika ülkelerinden bir tanesi El Salvador. Bunun üzerine bir de ülkedeki tatlı su varlığının %98'i içilmeyecek kadar kirlenmiş durumda. Birleşmiş Milletler'in 2010 yılında yayınladığı bir rapor var. O rapora baktığımızda. Suya erişim açısından El Salvador, Latin Amerika ve Karayipler'de en çok sıkıntı yaşayan üçüncü ülke konumunda. Madencilik bu kirliliğin oluşmasında en önemli faktörlerden bir tanesi. Evet, şimdi bu madencilik çok sinsi bir biçimde ilerliyor bazı yerlerde ama ülke genelinde büyük bir sorun oluşturuyor. Ee, i̇şte bu sinsi ilerlemelerinden bir tanesini e, bir kasabada, Salvador'da isimli bir kasabada yapmaya çalışıyor bir maden şirketi işte köylere hiç haber vermeden maden arama işlemlerine başlıyor ama ülkede genel bir madencilik sorunu olduğunu Bilincinde Hı -hı. olan e, yerli halk bu aramaya e, hemen tepki vermeye başlıyor. E, i̇şte şirketin yerleştirdiği işaretler var maden alanlarını belirledikleri. Bunları söküp atıyorlar. Şirket temsilcilerini püskürtüyorlar. Halkla ilişkilerin e, gereği yetkililer köylülerle konuşup hani ikna etme turlarını düzenliyorlar. Ama buna e, müsaade etmiyorlar. Aslında bizim HES'lerinde hes <gülüyor> ya da çet süreçlerinde yaşanan şeyleri evet. madencilik alanında... Göstermeye başlamışlar. Bu mücadelelerden sonra işte şirkette tabii ki bu maden arama işleminden vazgeçip bölgeyi terk etmiş. Bunun üzerine gelişen bir kampanyadan başlayacağız aslında özel bir kampanya anlatıyor gibi olduk ama hı hı. El Salvador'da hani söylediğimiz gibi çok sayıda madencilik araması. ...var ve bu su varlıklarını çok ciddi bir biçimde e, kirletiyor. Buna Hı -hı. karşı gelişen bir hareketten bahsediyoruz. Yani madencilik üzerinde gelişen bir su hakkı hareketinden Hı -hı. E, bahsediyoruz. Evet. Ve oluşumlar var. STK'ların bir araya geldiği. Evet. E, El Foro del Aqua adlı e, bir kampanya Hı -hı. var. Yüzden fazla işte içerisinde organizasyon oluşturduğu. E, bu su koalisyonunun taleplerini istersen aklım söyleyeyim. Evet. E, maden aramanın yasaklanmasını istiyorlar. Çünkü Hı -hı. gerçekten de hani bir yanda içmek için su, bir yanda bir maden şirketinin zengin olması için su. Elbette ki içmek için suyu istiyor insanlar. E, bu nedenle bu madenciliğin yasaklanmasını istiyorlar. Suyun bir insan hakkı olarak tanınmasını içeren bir yasa değişikliği yapılmasını istiyorlar. Su varlıkları ve hizmetlerinin su ve hıfı saha hizmetlerinin hukuksal olarak toplumsal kontrolünü mümkün kılacak genel bir yasa çıkarılması konusunda da talepleri var. Bu konuda çağrıda bulunuyorlar. Su mücadelesinin ön saflarında mücadele eden toplumlar ile dayanışma ve araştırma faaliyetleri aracılığıyla bu stratejiler kısmen aslında Salvador halkının tatlı su konusunda yani içilebilecek su konusunda kendi kaderlerini tayin etme egemenliğini güçlendirmek için. ...yapılıyor, öyle bakmak lazım. Hı hı. Toplumun su üzerindeki haklarını korumak için e, bağlayıcılığı olan ulusal kanunlar istiyorlar. Suyu zararlı gelişmelerden e, tabii bu madencilik başta olmak üzere e, korumak için bu verdikleri mücadelelerde... ...daha az başarılı olmuş yerel topluluklara yardımcı olmak istiyorlar. Taban örgütleri düzeyinde geliştirilmiş... ...çevresel stratejilerinde... ...yani Salvador'un yasama organında... ...El Salvador'un yasama organında... ...tartışmaya açmış durumdalar. Evet. Bugünlerde de aslında... ...El Salvador'un e, su ve gıdayı... ...insan hakkı olarak tanınmasına yönelik... ...anayasa değişikliğini... E, ...yapmaları için... ...sürenin e, dolacağı tarihler. Hı -hı. E, çünkü orada bir farklı işleyiş var. E, biraz ondan bahsedelim... E, 2012 yılında Salvador Meclisi oy birliğiyle e, değişiklik lehine e, oy kullanıyor. Ama işte Salvador'daki El Salvador'daki yürü işleyiş şöyle. E, El Salvador hukukuna göre anayasal reformunun gerçekleşmesi için oylamanın ardından... E, ...art arda gelen iki parlamento tarafından e, yasanın desteklenmesi gerekiyor. Yani yasa tasarısı bir meclis tarafından sunuluyor... Ve bir sonraki meclis, seçilen meclis e, tarafından da onaylanıyor. E, değişiklik şimdiki meclis tarafından e, 30 Nisan 2015'e kadar onaylanmazsa geçersiz olacak. Yeni meclis tasarıyı yeniden sunsa bile bu e, 4 ile e, 6 yıllık bir zaman Anladım. dilimini evet. alacak. Hı -hı. evet. Tabii diğer taraftan tasarı geçerse, bu tasarı kabul edilirse suyun ve gıdanın insan olarak, insan hakkı olarak resmen tanınması e, söz konusu olacak. El Salvador'da suyun korunması mücadelesinde güçlü bir araç olacak bu. Yani evet. halkların, halklar için çok önemli bir araç olacak. Yerelin su varlıklarına erişiminin ve ekosistemin ihtiyaçlarının, bu şirketlerin taleplerinin önüne geçtiğinin gerçeğinin onaylanması olacak. Yani aslında e, pratikte tam tersi söz konusu. Yani evet. şirketlerin talepleri her zaman doğanın ve toplumun ihtiyaçlarının önünde yer alıyor. Tam tersini inşa edebilmek için su hakkı bir araç olacak. Evet. Şu anda aslında hükümet bu maden arama konusunda filan bir morataryum ilan etmiş sürdürür durumda. Hı hı. Ama e, bu işte geçici bir tedbir. E, bu tedbirin hı hı. bağlayıcı ...hali dönüşmesi için yasal düzenlemeye ihtiyaç var. Aynı zamanda bu e, maden aramalarına ilişkin yasaklamanın kabul edilmesi de... ...hani suyun bir anlamıyla korunması açısından da hmm. önemi arz ediyor. Evet. Şimdi yine bizim konumuz olmuştu. Su hakkı mücadelesinin çok önemli bir ismi. Marcelo Olivier'a şöyle demiş. Tüm dünyaya şunu gösteriyoruz bu hareketlerle. El Salvador ve Meksika'dan Arjantin ve Uruga'ya kadar bizler sadece neoliberalizme direnmiyoruz. Aynı zamanda somut alternatifler de inşa ediyoruz. Yani dünyanın her yerinde aslında bu yeniden kamulaştırma, belediyeleştirme ve özelleştirmeye karşı şeyler var. Ne denir? Mücadeleler var. Onu da burada söylemiş olalım. Evet. evet. Zaten Latin Amerika ülkelerinde bu su hakkı mücadelesinin sonrasında kazılmış kimi şeyler var, yasal haklar var. Endonezya, hmm. işte Uruguay bunların başında sayılabilir. El Salvador içerisinde de belediyelerin aynı zamanda mücadeleleri var. Bazı belediyeler halkların sularını tehlikeye atacak. ...hiçbir hmm. riske girmiyorlar, ee, madencilikten arındırılmış bölgeler diye geçiyor bunlar ee, ve bu belediye sayısı da gün geçtikçe e, arttığını söylemek lazım. Evet, ee, yine bir başka örnek bu sefer Lagos'a gidelim, Nijerya'daki şebeke suyuyla ilgili çok ciddi sorunlar var burada, oradaki meseleye biraz bakalım. Nijerya'nın en büyük kenti Lagos. 15 milyondan fazla insan var. Yani büyük ihtimalle İstanbul gibi bir yer. Tabii evet. daha yaygındır büyük ihtimalle. Su sağlama konusunda çok ciddi boyutlarda bir kısıtlılık var burada. Lagos'ta doğduğu günden beri hiç şebeke suyu görmemiş insanlar var yani. Hı hı. Böyle bir ortamdan bahsediyoruz. Lagos'ta şebeke suyunun yaklaşık yüzde sekseninin borulardan çalındığı düşünülüyor. Böyle hesaplanıyor. İnsanların sadece yüzde beşi bu suya evlerinden erişebiliyormuş. Ve musluklar çoğunlukla zaten içinden hiç su akmadığı için kupkuru. Metropol'ün büyük bir kısmında ıfızlığa hizmeti zaten yok. Hastaneler ishal ve sudan kaynaklı hastalıklardan gelen insanlarla, hastalarla dolu. Ve e, daha da kötüsü hani milyonlarca insan şehre göç etmeye devam ediyor. Bu nedenle de su ihtiyacı daha da artmış durumda. Evet, Hı. bu tarz, bu büyük bir su krizi karşısında... E... Tabii ki arayışlar başlıyor. Evet. Bu arayışlardan bir tanesi bu duruma çare olması için işte 1999 yılında Dünya Bankası'nın Uluslararası Finans Kurumu, evet. IFC. Evet. Şehrin şebeke suyunun yenilenmesi, genişletilmesi teklifiyle devreye giriyor. Buna yerel su işletmesi, Lagos su şirketi. Bu planın işe yaramayacağını ve şehrin bütçesini buna yetmeyeceğini ifade ediyor. Çünkü bu birazdan AFC hakkında biraz daha detaylı bilgi vermeye çalışırız. AFC bu işe soyunurken şunu istiyor. Bir tek büyük su şirketine uzun vadeli imtiyazlar tanıyarak tanımanız gerekiyor diye bir teklifte bulunuyor. Ama yerel e, işte idareciler diyorlar ki şirketlerin taleplerini nasıl karşılayacağız bunu karşılama konusunda ciddi e, sorunlarımız olacaktır e, diye ifade ediyorlar. Bu arada Nijerya halkı da e, uluslararası şirketin yükümlülüklerini yerine getireceği konusunda ve kamusal ...kabul edilen suyun satışından şirketlerin büyük kar etmeyeceği konusunda da ikna ediliyor ve işte süreç işletilmeye başlanıyor. Bu az önceki saydığımız krizin çözülebilmesi için bir süreç işletilmeye başlanıyor. Ancak bu anlaşma yapılmıyor sonuçta. IFC şey yapmıyor yani IFC veya işte karşılıklı anlaşılamıyor. Ee, normalde biliyorsunuz IFC kapsamlı özelleştirme politikalarının bir parçası olarak gelişmekte olan ülkelerin hükümetlerine danışmanlık hizmeti veriyor. Ee, yeteri kadar kaynak ayrılmamış bu su altyapılarına yatırım yapmaları için onları teşvik ediyor, krediler veriyor. 1993 ve 2013 yılları arasında IFC bünyesinde 847 tane proje yapılmış... Bunların neredeyse yarısı Latin Amerika'da bulunuyor ve büyük bir çoğunluğu da zaten su altyapı hizmetleriyle ilgili, altyapısıyla ve hizmetleriyle ilgili. Ee, kabul edilebilir maliyette temiz bir suya erişim beklentisiyle su şirketlerine 20 ya da daha fazla süreli imtiyazlar tanınıyor. Ee, sadece tabii bu Nijerya'da olan bir şey değil, bu IFC'nin yaptığı pek çok e, anlaşmada da olan bir şey sözleşmeleri, sonlandırmayı ve şehirlerdeki su tedarik hizmetlerini kamu kontrolüne devretmeyi, devretmeyi seçiyor. Ee, tabii bazı ülkelerde bunun sonucunda ee, her zaman iyiye gitmiyor yani. Evet, çünkü bu Az önce senin söylediğinde işte bu 847 projenin e, uygulanması aşamasında ortaya çıkan e, çok ciddi sorunlar var. Eleştiri Hı. konusu oluşturuyor e, IFC'nin projeleri. E, piyasadaki su fiyatların en yoksulların ödeme gücünün üstünde e, ol, olduğu gözleniyor. Bu yüzden Hı. politik ve ekolojik e, eleştiriler de e, geliştiriliyor. E, 2000'lerden bu yana çok daha az e, su projesi Gündeme geliyor IFC'nin hmm. planladığı. 2000 yılında milanyum Kalkınma hedeflerini belirleyen Dünya Bankası ve G8 ülkelerinin beklediğinden çok daha fazla sayıda insan hala temiz suya erişemiyor. Bu da işte IFC'nin bugüne kadar uyguladığı politikaların aslında işlemediğinin göstergesi olarak da eleştirilerin ana merkezlerinden bir tanesini oluşturuyor. Evet. Pek çok eleştiri olduğu için de işte Nijerya'da da. Son olarak geçtiğimiz salı günü Lagos'ta e, hani tehlike altında bulunan Afrika kıtası boyunca milyonlarca insanı kaderini ilgilendiren bu temel insan nasıl savunmak için e, bir gösteri oldu, eylem yapıldı. Bu eylemde de söylenen sloganlardan bir tanesi burası Lagos bizim suyumuz bizim hakkımız özelleştirmeye hayır diyorlardı. Evet bu e, eylemin e, arka planını anlatmaya çalıştık. Arka planında da aslında şunu söylediler. IFC e, suyu özelleştirme e, sözleşmesi yapma. Belediye, hükümet e, yeni alternatiflere bak. Kamu hmm. kamu işbirliklerini istiyoruz. Su varlıkları e, halkındır dediler. Evet. Şimdi devam etmeden önce bir ara verelim. Kara güneşten dinliyoruz. Eriyor dünya. insanlar insanlar insan söyledi kuşmuş sistemin parçası Biraz darip derken plastik okul nüklar kafa dünyanın sonunu hazırlıyor neden insanlar bunu farkına varmıyor herkes kendi derdinde dönüyor bu dünya değişmez sonuyor kaderini çizmişken kendileriyle dijital bir rüyada oluyor. Su hakkında bu hafta dünyanın su gündeminin nabzını tutuyoruz. Ee, şimdi Kaliforniya'dan bahsedelim. Amerika Birleşik Devletleri'nde Kaliforniya eyaletinde zaten birkaç senedir bu kuraklık meselesi gündeme geliyor. 2010'dan beri. Evet. Ee, Kaliforniya ABD'nin en büyük ve en tarımsal faaliyetlerde başı çeken eyaleti. Ve 38 milyon nüfusu var. Bu da ABD nüfusunu zaten %13'ünü oluşturuyor. Buranın tarım yani ABD'nin tarımsal üretim ihtiyacının yarısından fazlasını karşılayan bir bölge. Aynı zamanda dışarıya da üretim yapıyor. Yurt dışında da satılan ürünler var. 40 milyar doları aşkın tarımsal üretimiyle bu 50 eyaletin en önde geleni yani Kaliforniya. Burada tabii yaşanan kuraklığın sadece Amerika Birleşik Devletleri'ne değil diğer dünya ülkelerine de gıda fiyatlarına etkisi oluyor. Yaşıyoruz bunları. Evet, e, normal bir kuraklık döneminden bahsetmiyoruz. Yani ciddi bir olanüstü kuraklıktan bahsediyoruz. Eğer letin son 1200 yılın en ağır e, kuraklık döneminle karşı karşı olduğu e, söyleniyor. E, i̇şte az önce Akgün'ün de söylediği gibi tarım ekonomisinin, ABD tarım ekonomisinin en önemli e, bölgelerinden bir tanesinden bahsediyoruz. Ve uzun süreli kuraklık e, olması büyük krizlere yol açacak bir bölge. E, bir takım araştırmalar yapılmış. Hani geçmiş döneminde bölgenin yaşadığı kuraklığa ilişkin olarak e, işte Deniyor ki Kaliforniya'nın işte Güneydoğu, Amerika Birleşik Devletleri'nin Güneydoğu bölgelerinde 850 ile 1300 yılları arasında iki büyük kuraklık dalgası yaşandı. Ve bunlardan birinin en az 200 yılda, 200 yıl sürdüğü söyleniyor. Evet. Yani hayal etmek yani düşünebilmek çok zor Gerçekten. böyle bir şey. Evet. Aynı türden uzun elimli bir kuraklık Kaliforniya'da yine geçerli olabilir diye söyleyenler de ...var. Evet. Böyle bir ciddi durumdan bahsediyoruz. Tabii bu kuraklığın sadece gıda alanına ilişkin değil... ...çok çeşitli alanlarda etkisi söz konusu. Özellikle hastalar, yaşlılar ve hastalar üzerindeki sağlık problemlerinden tutun da... ...diğer alanlara kadar yaygın sorunlara yol açacağı ifade ediyor. Evet. Tabii bizdekini çok, bizdekine benzeyen yani geçtiğimiz yaz İstanbul'da bir kuraklık yaşandı. Ona benzeyen sahneler var. Diyeceksiniz ki nedir hemen açıklayalım. Durum böyleyken Kaliforniya'da dört büyük ambalajlı su şirketi eyaletin en kurak bölgelerinden de. En kurak hı hı. kesimlerin suyunu kullanarak işte dünyanın değişik yerlerine pazarlıyor. Ee, i̇smini söyleyemeyeceğimiz ama İstanbul Belediyesi'ne bağlı bir kamu şirketinden bahsediyoruz. Onlar da e, 40 ülkeye biliyorsunuz Belgrad ormanı, ormanlarının suyunu satıyorlar. Bu ülkeler arasında Japonya, ABD falan da var. Hiçbirisi insanlıkla dayanışma için yapılmıyor. Paraya kim verirse oraya satılıyor. Su markaları e, uzun yıllardır zaten Kaliforniya'nın suyunu bu şekilde satıyorlar. Burada her eyaletin kendi yasası var. Ve sadece Kaliforniya eyaletinin yeraltı suyu kullanımını düzenleyen bir yönetmeliği yokmuş. Bu da çok ilginç yani kuraklığın evet, yaşandığı bir yerdir ve kullanmışlardır. Tabii. aynen öyle. Evet. Hı -hı. Şimdi bu uzun kuraklık nedeniyle Kaliforniya e, eyaletinde su sağlayan Kaliforniya eyaleti su projesi 54 yıldır ilk defa e, milyonlarca insana ve 400 bin hektar tarım arazisine su verilemeyeceğini. E, bildirmiş durumda 2014'ten beri suyun tahsisi her ay yeniden planlanıyor. Her ay planlama yapıyorlar. Evet. Yetkililer bu su kesintilerinin tarımsal arazileri tamamen e, susuz bırakmayacağını... ...yalnızca yerellerin kendi yeraltı e, sularını ve varlarını e, kullanmak durumunda e, kalacağını bir yandan da söylüyorlar. Evet. E, tarımla uğraşanlar e, yerellerdeki suları kullanma imkanına sahip ama bu... Eyaletin su altyapısı aracılığıyla elde edilen e, sular aynı zamanda e, acımsı bir tatta olduğu falan da söyleniyor. Evet, onun da nedeni ilginç. San Francisco'da özellikle bu olmuş. Ee, şimdi bu su varlıklarının yani içme suyunun geldiği su varlıklarının etrafında kar miktarı azaldığı için kuraklıktan Hı -hı. dolayı su varlıklarında sıcaklığı artmış durumda. Çünkü bu karlar eridikçe bu e, varlıklar biraz soğuyor. Bu sıcaklık sonucunda da ay popülasyonu artmış. Yani yosun dediğimiz bizim ve suyun acımsı bir tat e, da olmasına neden oluyor. bu. Tüm bu olumsuzluklar halkın hareket geçmesine ta, tabii bir vesile de olmuş. Bunu da söyleyelim. Burada bir hareket var. Kaliforniya'da 2014 yılında su ve hıfsı sahaya erişim e, bir insan hakkı olarak tanındı. Bu karar gerçekten de bir yurttaş hareketinin mücadelesi sonucunda alındı yani. Bunu evet. da söyleyelim. Buna vesile olmuş oldu. Bir başka e, Hı. su sorunu yaşayan ülkeye geçelim. E, Mega kent burası da e, Sao Paulo'nun e, suyunun bitti haberleri e, gelmeye başladı. E, evet. Su zen zengini olan e, ve bilinen Brezilya'da 20 milyonluk bir kentten Sao Paulo'nun şehrinin e, suyunun 2 ay içerisinde tükenecek noktaya geldiği söyleniyor. Bunun nedenleri başlıca şöyle sıralanıyor. Bunlar da bize çok yabancı değil. Sürekli büyüme, nehirlerin kirletilmesi ve hmm. yağmuru yakalayan etraftaki ormanların kesilmesi. Ee, Brezilya'da son yüzyılın en şiddetli kuraklığı, e, günü kurtarmaya çalışan yetkililerin su tüketimi azaltmaya çalışması, e, insanların e, işte yüzde otuzu boşa akıp giden su dağıtım şebekesi ...gibi nedenler, evet, felaketi neden büyüten unsurlar olarak sayılabilir. Şunu da hatırlatalım. Brezilya, dünya tatlı su varlıklarının sekiz devirine sahip çok büyük bir oran. Bir sürü baraj var, işte Amazon nehri var. Ancak buna rağmen 20 milyon kişinin yaşadığı bir ülkede, şey, şehirde, São Paulo'da... ...kısa süre içerisinde, iki ay içinde diyorlar. Suyun biteceği söyleniliyor. E, bu iki ayın sonunda da belediye yetkilileri demiş ki sadece günde işte haftada bir ya da iki gün verilecek. Tabii nasıl olacak bilemiyoruz ama gidişat o yönde. Hı hı. E, bazı vatandaşlar hatta evlerinin etrafında kuyu kazmaya başlamışlar. Devlet okullarında öğrenciler dişlerini fırçalamamak için, e, fırçalamak için sadece bir miktar e, su veriliyor yasaklanmış yani normal kullanım işte ne bileyim yemeklerde tabakların yıkanmasını gerektirmeyecek sandviçler falan veriliyor çocuklara ama bunların tabi e, şey ciddi katkıda bulunması çok zor bir de Hı. bizdeki gibi yetkililer orada da e, halka çılgın projeler vaat ediyorlar başka bir nehirden su alacağız işte daha büyük barajlar kuracağız gibi. Böyle bir şey olsa bile yani bu barajlara yağış yoksa ne yağacak aynı bizdeki mesele. Yani vakti zamanında alınması gereken tedbirler alınmamış. Hı -hı. ...durumda ve bunun yarattığı krizi... ...yine geçici çözümlerle... E, ...çözmeye çalışır... ...bir durumdalar. Aynı bizde olduğu e, Evet yani geçtiğimiz <gülüyor> günlerde yayınlanan bir çalışmaya göre... ...yüzlerce kilometre ötede... E, ...bile olsa Amazon nehrinin... ...etrafındaki ormanların... E, ...kesilmesi... bu ...Brezilya'daki... E, ...olumsuz duruma... ...etki ettiğini ifade ediyor. Havadaki nem oranı e, azaldığı için... E, bu bölgede yani Brezilya'da, Güneydoğu Brezilya'da e, Saat, hmm. Sao Paulo etrafındaki yağış miktarları da azalıyor diyor. Böyle bir bağlantı kuruyor. Aynı zamanda küresel ısınmanın getirdiği yeni iklim desenleri e, bir başka etken diye söylemek mümkün. Evet yani yağış olduğu zaman aynı bizdeki gibi çok aşırı oluyor. O yağış da zaten bir işe yaramıyor. Yani gerçekten hani bu Sao Paulo'ların başına gelenler... Bizde hiç yabancı değil bizde 185 kilometre uzunluğundaki borulardan düzceden su getiriyoruz Sakarya'dan aldık Ergene'den aldık ve İstanbul'da göç devam ettiği sürece bu kaynaklar hem yetmez olacak hem de kirlenecek aşırı kullanımdan dolayı dünyanın gündemi bitmez ama bizim programının sonuna geldik şimdilik bu kadar diyoruz su hakkından gelecek hafta görüşmek üzere hoşçakalın Hoşçakalın Su hakkı